İslam Tarihinde Kanlı Sayfa Kerbela Ferhat Cura Hamd alemlerin Rabbine, salat ve selam, onun Resulü Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, ailesine, ashabına ve etbaana olsun. Rafizilerin tarihini anlattığımız bu yazı dizisinde bu akımı besleyen, büyüten ve günümüzdeki haline getiren birçok sebebi zikrettik. Fakat bunlardan hiçbirisi Kerbela olayı kadar belirleyici olmamıştır. Hatta düz bir mantıkla düşünüldüğünde Rafizilerin Ali radiyallahu anh çok daha fazla ön plana çıkarmaları gerekirken asıl vurgu Kerbela olayıyla Hüseyin'e radiyallahu anh olmuştur. Biz bu olayı anlatmaya geçmeden önce hem Rafizilerin uydurmalarıyla garip bir formata sokulan Kerbela hadisesini daha sahih bir şekilde anlamak hem de çeşitli dersler çıkarmak için Kerbela olayını anlatacağız inşallah. Hasan'ın ve daha sonra da Muaviye'nin radıyallahu anhum'a vefatı, İslam tarihinde Allah Resulü'nün ifadesiyle ısırıcı krallık devrinin başladığının habercisiydi. Muaviye radıyallahu anh vefat etmeden hemen önce yerine oğlu Yezid'i harife olarak atadı. Yezid'in halifeliğine her beldeden biatlerle cevap geldi. Gözlerse Mekke ve Medine ehlindeydi. Buralardaki dört isim insanların sözlerine değer verdikleri kişilerdi. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Hüseyin bin Ali ve Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhum. Abdullah bin Ömer ve Abdullah bin Abbas radıyallahu anhum'a halifeye biat ettiler ve bunun en belirgin alameti olarak halifenin atadığı valinin arkasında cuma namazını kıldılar. Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhum'a ise biat etmediler. Fakat meselenin tekfirle bir alakası olmadığını göstermesi açısından ve biraz da kerhen cuma namazını valinin arkasında kıldılar. Bu durum Medine valisinin dikkatini çekmişti. Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyre bu hususta nasihat deretti. Fakat onlar yine de biata yanaşmadılar. Bu arada daha ilk andan itibaren bu ateşin körükleyicisi olan Kufe halkı tekrardan sahneye çıktı. Hüseyin'e radıyallahu anh sürekli mektuplar yazmaya başladılar. Yezid'in valilerinin onlara nasıl zulmettiğini, hilafetin eksik yönlerinin olduğunu ve benzeri sebepleri öne sürüp Hüseyin'e biat etmek istediklerini söylediler. Kufe'den gelen biatlerin ve mektupların çoğalması üzerine Hüseyin radıyallahu anh, olayı bizzat yerinde müşahede etmesi için amcasının oğlu Müslim bin Akil'i radıyallahu anh, Kufe'ye gönderdi. Müslim, Kufe'ye vardığında çok büyük bir ilgiyle karşılaştı. Çok kısa bir sürede binlerce insan, Hüseyin'e biatlerini sundular. Bunun üzerine Müslim bin Akin hemen Medine'ye bir mektup yazıp Hüseyin'e Kufen'in çok uygun olduğunun haberini verdi. Hüseyin haberi alır almaz yol hazırlıklarına başladı. Hüseyin'in yola çıkacağını öğrenen sahabelerden bazıları onu bu işten vazgeçirmeye çalıştılar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer ve Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhum bunların başında geliyordu. Fakat dikkat çeken şey bu sahabelerin karşı çıktıkları noktanın Hüseyin'in radıyallahu anh fiilinin yanlış olması değil, bunun kufe ehline güvenerek yapılmasıydı. Yezid'in hilafetini kabul etmeyen Abdullah bin Zübeyir dahi meselenin içinde kufe olunca Hüseyin'e gitmemesi için dil dökmeye başladı. Bu sahabelerin ve genel olarak diğer uyarı yapanların üzerinde durdukları noktaları şöyle sıralayabiliriz. Kuf'e halkı bundan önce de Ali'ye radıyallahu anh destek olacaklarını söylemişlerdi ama Ali onlardan hainlikten başka bir şey görmemişti. Yezid'in hilafetiyle alakalı bir sorun varsa ve buna karşı bir kampanya yürütülecekse bunun merkezi Mekke ve Medine olmalıydı. Hüseyin'e radıyallahu anh biat etmeyi düşünen kimseler de buralara gelmeliydi. Eğer Kuf'e ehlinin hepsi Hüseyin'in radıyallahu anh yanındaysa bir samimiyet göstergesi olarak başlarında bulunan Yezid'in valisini al aşağı etmeliydiler. Böylece onların mevzuya ne kadar ciddiyetle yaklaştıkları görülmüş olurdu. Gitme kararından vazgeçilmeyecekse başka merkezlerin seçilmesi daha uygun olur. Özellikle de merkezi yönetimin etkisinin az olduğu ve Ali'nin radıyallahu anh taraftarlarının daha yoğun bir şekilde yaşadığı Yemen bölgesi bunun için daha uygundu. Tüm bunlara rağmen yine de Kufe'ye gidilecekse yolda karşılaşılabilecek sorunlara çözüm olması için bir kuvvetle beraber gidilmesi ve ailelerin kesinlikle götürülmemesi. Maalesef Hüseyin radıyallahu anh, bu önerilerin hepsine sadece hayır duasıyla karşılık vermekle yetindi ve Kufe'ye doğru ailesinin de bulunduğu bir toplulukla beraber yola çıktı. Medine'de durum bu iken ve Hüseyin radıyallahu anh yola çıkmışken Kufe'de yeni gelişmeler olmaya başladı. Kufe valisi Numan bin Beşir radıyallahu anh insanların Emevi yönetimine karşı bir ayaklanma içerisine girmeye yeltendiklerini ve bu işin başında da Hüseyin'in olduğunu anlayınca insanları topladı ve nasihatlerde bulundu. İki başlılığın ortaya çıkacağı fitneye vurgu yapan Numan bin Beşir özellikle Kufe'nin ileri gelenlerine böyle bir kalkışmaya önayak olmamaları hususunda tavsiyelerde bulundu. Kufe'deki olaylardan haberdar olan gezitse ise valisinin tavırlarından hiç hoşnut değildi. Daha sert yönetimlerin kullanılması gerektiğini düşünen Yezid, Numan bin Beşir'i görevden aldı, yerine de Kerbeladaki katliamın sorumlularından Ubeydullah bin Ziyad'a atadı. Ubeydullah ilk olarak olayın hangi boyutlarda olduğunu ölçmeye çalıştı. Meselenin ciddi manada kök saldığını anlayınca halkın arasına saldığı casuslarla bu kalkışmayı üst düzeyde kimlerin sahiplendiğini araştırdı. Kufe ehlinden 2-3 kişinin ismi netleşince bunları parayla ikna olmayanları da tehditle bu işten vazgeçirdi. Müslim bin Akini radıyallahu anh Kufe'ye ilk geldiği günden beri saklayan ve diğer yerlere bağlantısını sağlayan kişiyi hapsedip öldürmesi ise bardağa taşıran son damla oldu. Müslim radıyallahu anh bu olay üzerine Hüseyin'e radıyallahu anh biat eden 4000 bin kişinin hemen bir araya gelip valilik sarayına yürümesi emrini verdi. Bunu haber alan Ubeydullah bin Ziyad, o topluluğun içerisinde bulunan kişilerin önde gelenlerini çeşitli teklif ve tehditlerle kendi tebalarını bu işten uzak tutmalarını istedi ve bunda da başarılı oldu. En ilginci ise Müslüm'ün çağrısına uyan kişilerin eşlerinin propagandalar neticesinde kendi kocalarını böyle bir işten alıkoymalarıydı. 4000 kişiyle yola çıkan Müslüm'ün radıyallahu anh etrafında sarayın önüne geldiğinde sadece 60 kişi kalmıştı. Kufelilerin hainliğini acı bir tecrübeyle de olsa tadan Kufe sokaklarında yalnız kalmıştı. Sığındığı evin çocuğunun valiye haber vermesi üzerine yakalanarak şehit edildi. Yakalanmadan hemen önce bir haberciyle Hüseyin'e (radıyallahu anh durumun vehametini anlatan bir mektup gönderdi ve asla Kufe'ye gelmemesini söyledi. Mektubu yolda alan Hüseyin, geri dönme imkanı varken Kufe'ye gitmeyi tercih etti. İnşallah diğer yazımızda da Kelbela'da yaşananları ve bu olaydan çıkarmamız gereken dersleri anlatmaya çalışacağız. Davamızın sonu, alemlerin Rabbine hamd etmektir. Not bu yazımızda geçen tarihi vakıalar Muhammed Sallabi'nin Emeviler Dönemi adlı kitabından özetle alıntılanmıştır. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 35. sayısında yayınlanmıştır.